Rabbim hepimize İslam'ı dost doğru anlamak anlatanlara dost doğru anlatmak anlatan ve dinleyenlere İslam'ı dost doğru yaşamak ve başkalarına gücü yettiği kadar tebliğ etmek imkanını nasip eylesin inşallah. Evet. Kimimiz farkında, kimimiz değiliz. Hicri yeni bir yıl geldi ve yeni yılın işte üçüncü gününü yaşıyoruz. 1437 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicret gerçekleşmişti. Bu kutlu gün yaklaşık 15 yıl sonra Hz. Ömer'in hilafeti döneminde takvim başı kabul edildi. Müslümanlar hicreti hep dolu dolu yaşamak, hatırlamak, unutmamak e, yönüyle e, hicretin sıfır kabul edildiği bir takvim kullanmaya başladılar. İşte biz de bu takvimin 1437. yılını e, e, birkaç gün önce e, yeniden e, hayatımıza geçirmeye başladık. Demek ki hicretten bugüne 1437 yıl geçmiş. Hicret sadece bir takvim başı bir hicri yılın hatırlatıldığı bir zaman dilimi değildir. Hicret insanın hayatında devamlı dolu dolu yaşanması gereken çokça yönleri olan Kur'an'ın emri farzı ayın bir ibadettir şartlar oluştuğunda her müminin hicretin değişik aşamalarını hayata geçirmesi imanının bir görevidir. Hicret zannedildiğinin e, aksine sadece bir mekandan başka bir mekana göç etmek değil, e, maddi manevi çokça yönleri olan e, insan hayatında mutlaka e, icra edilmesi icap eden e, dinin önemli emirlerinden biridir. Evet. Hayat, iman, sabır, hicret ve cihattan ibarettir. İman olmadan e, hicret, hicret olmadan da cihat söz konusu edilemez. Evet. E, ben Kutbede e, hicretin farklı yönlerini e, mesaj olarak ele almayı e, e, düşündüğüm gibi Şu, bu arada e, ezan vaktine kadar, namaz vaktine kadar e, hicretle ilgili tek gündeme gelmemiş olan görevlerimizi e, Kur'an ve sünnette belirlenmiş Hicretle alakalı hükümleri e, yapılması gereken e, terk ettiğimiz durumları ve hicretin ahkamını e, inşallah gündeme getirmeye çalışacağım. Evet. Hicret dediğim gibi sadece bir mekan değişimi değil e, farklı yönleri olan açılımları olan bir ibadettir. Her şeyden önce cahiliyeyi, cahiliyenin inançlarını terk etmeyi din bütün müminlerin üzerine farz kılar. Hicretin ilk aşaması küfürden, cahiliyeden, şirkten, putlardan o zihniyetlerden ayrışmadır. Onlardan beri olmak, uzaklaşmak, onları terk etmektir. İkinci olarak da müşrikleri terk etmek, onlardan öncelikle gönül yönüyle beraberliği, onları sevmeyi, onlarla işbirliğini, onları yönetici ve dost kabul etmeyi terk etmektir. Hicretin üçüncü şekli Kötülükleri ve haramları terk etmektir. Haramlardan helallara doğru, fısktan takvaya doğru yolculuktur hicret. Evet. Bunun yanında olumsuz hicret vardır. Bu olumsuz hicretten de mümin devamlı kaçınması icap eder. O da Furkan Suresinde ifade edildiği gibi Kur'an'dan uzaklaşmak, Kur'an'ı terk etmek, Kur'an'ı mehcur bırakmak, Kur'ansız bir hayatı tercih etmek, kitapsız bir hayatı veya eğitimi, kitapsız bir hukuku, kitapsız bir yönetimi, kitapsız bir yaşayışı terk etmek gerektiği halde Maalesef insanlar kitaplı bir hayatı, kitaplı bir devleti, kitaplı bir e, sistemi, eğitimi terk etmiş konumdalar. Bundan da hiç şikayetçi değil gibiler. Dertleri kitabın hakim olması, yaşanması, Allah'ın indirdiğiyle yönetilmesi, e, Allah'ın indirdiğini evinde, iş yerinde, sokağında tatbik etmek olması gerektiği halde işten, eşten, aştan başka bir şey düşünmeyen, dünyevileşen, dolayısıyla Kur'an'dan uzaklaşan, Kur'an'ı terk edip, ondan hicret eden konuma geldi maalesef insanımız. Evet, bunları özet olarak bu şekilde hicret çeşitlerini ifade ettikten sonra Hicretle neler murad edilir, ne gibi ahkam tatbik edilmesi lazım, onların üzerine biraz durmaya çalışacağım. Evet. Bir müminler Allah'ın dinini güzel bir şekilde e, sorumluluklarını giderecek tarzda yaşayamadıkları bir yerde Allah'ın arzının geniş olduğunu bilecekler ve Müslümanca yaşayabilecekleri bir yere e, rahatlıkla e, hicretini yapabileceklerdir. Bu bazen ülkeyi terk etmek, değiştirmek olduğu gibi bazen bulunduğu şehri terk etmek, Bazen bulunduğu mahalleyi değiştirmek, bazen işini değiştirmek, bazen arkadaşlarını değiştirmek şeklinde de hicret söz konusudur. Önemli olan burada Allah için, Allah'ın dinini yaşamak gayesiyle e, bulunulan yanlış bir çevreyi, kendisini cehenneme doğru sürükleyen ortamı terk etmek, e, Allah için feda edemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığını göstermektir. Evet. Hani 99 kişiyi öldürdüğü rivayet edilen bir kimsenin e, cennetlik, cehennemlik olduğu e, konusunda meleklerin tartışması ve sonra e, bulunduğu yer ile hicret etmek istediği, kötülükleri terk etmek istediği yer arasındaki mesafenin ölçülmesi konusundaki rivayet hatırlayalım. E, yani e, orayı terk edip, e, daha hayırlı bir yere, daha yakın hale geldiyse onun affı söz konusu edilmiştir. Bu belki mecazi bir ifadedir, bir e, sembolik bir e, örnektir veya gerçek bir e, olan bir vakadır. E, onu irdelemek yerine e, bizim devamlı hem mekan olarak hem gönül e, yolculuğu olarak e, şerlerden çok daha fazla hayra yakın olmamız, hayra doğru devamlı yolculuğumuzu sürdürmemiz, kötülükleri, kötülük diyarlarını terk etmemiz icap eder. Hicret odur ki bazen televizyonlu odadan televizyonsuz odaya e, yapılan bir tercih, e, bir gidiştir. E, Tabi başkalarını da e, günah ortamında e, bulundurmanın vebalini hesaba katarak e, onları da oradardan uzaklaştırabilmenin e, e, haramları terk ettirebilmenin e, yolunu yöntemini e, bulabilmektir icret e, bazen kişiyi arkadaşları çevresi e, haramlardan e, e, uzaklaştırmaz onla o kişi o çevre ile beraber, o arkadaş çevresiyle beraber olduğu müddetçe e, onların yanlışlarına da e, ortak olur. Ya, hani hadis rivayetinde de öyle denilir ya, el mer'u ma e, dini halilihi kişi dostunun dini üzeredir. Arkadaşının dini üzeredir. Yani arkadaşını söyle sana dinini de söylemiş olayım. Ahlakını da söylemiş olayım diyebileceğimiz bir durum. O yüzden o arkadaşlarla, o çevreyle kendisini devamlı haramlara meylettiren zümreyle bağını koparmadan kişinin Müslümanca yaşaması söz konusu olmaz. Böyle durumlarda hicret esastır. Bazen insanı okuduğu okul, bazen çalıştığı iş ve işin çevresi, bazen bulunduğu e, semt e, ne yapar? Allah'a kulluktan alıkoyar. E, sosyete bir çevrede yaşıyordur. E, onlara karşı e, Müslümanca yaşamayı e, e, ortaya koymak çok zor geliyordur. E, öyleyse öyle yerleri terk etmesi e, hicretin bir e, aşamasıdır. Müslümanın bir yerde Müslümanca yaşayamadığı yerde Müslümanca yaşayabileceği bir mekan, bir imkan varsa oraya hicret etmemesi haramdır, e, vebal altında kalmaktır. Kur'an-ı Kerim e, bu konuda e, çok ağır hükümler e, ifade eder. Evet. Ee, Nisa suresi 97 ila 100. ayetleri hatırlayalım bu noktada. Kendilerine yazık eden, nefislerine zulmeden kimselere melekler canlarını alırken ne işte idiniz dediler. Onlar biz yeryüzünde müstazaf yani çaresiz e, insanlardık diye cevap verdiler. Melekler de Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya dediler. İşte o Allah'ın hükmünü tercih edip hicret etmeyenlerin barınağı cehennemdir. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Erkekler, kadınlar ve çocuklardan gerçekten aciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler, hiçbir yol bulamayanlar müstesna. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah affedendir, bağışlayandır. Allah yolunda hicret eden kimse, Gidecek çok yer ve bolluk, genişlik bulur. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse artık onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Nisa suresi 97 ila 100. ayetlerin meali. Bu ayetlerde gördüğümüz gibi eğer Müslümanca yaşayamadığımız bir yerde e, kalmaya devam edersek İslam'ı yaşayabileceğimiz bir imkanı, bir yeri, bir e, fırsatı tercih etmezsek e, meleklerin canımızı şiddetli bir şekilde cezalandırarak almasına ve e, hicret etmediğimizin e, sorgusunun daha ölmeden, canımız çıkmadan melekler tarafından alınmaya başlanacağına e, ve azapla tehdit edileceğimize dair ifadeler vardır. Hicret e, sadece mekansal bir değişiklik değildir dedim. Her şeyden önce e, gönülle alakalı, amellerle alakalı, inançla alakalı tarafları vardır. Dolayısıyla küfürden zihniyet olarak e, efendim e, anlayış olarak e, ayrılmak cahiliyeden uzaklaşmak Allah'ın yolunu tercih etmek hicretin vazgeçilmez müminler için devamlı şart olan özelliğidir bölümüdür o yüzden hicreti ne Mekke'den Medine ile sınırlamak ne de sadece bir coğrafya değişimi olarak sosyolojik bir vaka olarak e, ele almak, e, onu e, bütünüyle e, değerlendirmek yönüyle e, doğru olmaz. Kur'an-ı Kerim hicreti e, bütün müminlerin yapması gereken esas olarak vurgular demiştim. Onunla ilgili bir ayet e, mali okuyayım. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler ve muhacirleri barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Gerçek müminler demek ki iman eden, Allah yolunda hicret ve cihad edenlerdir. Ve onları barındıranlar. Ülaikehumus <gülüyor> sadikun Sadıklar, gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Sonradan iman eden ve hicret edip de Sizinle beraber cihad edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre rahim sahipleri yani akrabalar birbirlerine varis olmaya daha uygundurlar. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Enfal Suresi 74-75 Daha önce hicret edenler ensarla miras ortakçıları oluyordu. Ayetin sonu o hükmün kaldırıldığını ifade eder. Yani sadece akrabalar mirasçıdır. Ee, önce tekrar edeyim. Ee, onlar da aynen akraba gibi e, kardeşler e, olarak peygamber ensarla mühacireğini e, birbirlerine yakınlaştırmıştı. Mirasçı olarak kabul ediliyorlardı. Evet. E, ihtiyaca göre demek ki böyle düzenlemeler söz konusu edildi. E, muhacirlerin e, fazileti Allah Resulü tarafından da e, çokça hadislerde beyan edilmiştir. E, eğer muhacirliğin fazileti olmasaydı ensardan bir fert olarak yaşamayı tercih ederdim. Der e, bir hadis rivayetinde Efendimiz. Evet. Gerektiği halde hicret yapmayanlarla müminlerin dost olması yasaklanmıştır. Hicretin ahkamı ile alakalı. Gerektiği halde mecburi olduğu durumlarda hicretini gerçekleştirmeyenlerle müminler dostluk ilişkisinde bulunamaz. O münafıklar sizin de kendileri gibi inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. O halde Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Nisa suresi 89. ayet. Ayetin ilk başı münafıklarla ilgilidir. Ondan sonra da e, Müslümanlık iddiasında bulunan ister münafıkları ister diğer insanları kuşatacak anlam e, taşır. Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan hiçbirini Dost edinmeyin, veli edinmeyin. Bu ayetteki e, e, hicret konusu bir e, küfür diyarından iman diyarına göçüş. Yani Mekke'den Medine'ye hicret. İkincisi de e, e, imanın gerektirdiği salih amellere hicret, haramları terk edip salih amellere meyil olarak e, ele alınmıştır ki yine müminlerin kendisi fasıklarla, tümüyle e, farzları terk edip haramları e, alışkanlık haline getirenlerle dostluk yapmalarının yasak olduğu bu ayetten de yola çıkılarak beyan edilir. Yine bu konuyla ilgili Enfal Suresi 72. ayet önemlidir. İman edip hicret edenler Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve mücahitleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onların bir kısmı bir kısmının velileridir. Onlar birbirlerinin dostları, velileri, yöneticileridir. İman edip de hicret etmeyenler ise onlar hicret edinceye kadar size onların velayetinden, dostluğundan hiçbir şey yoktur. Bununla beraber eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse sizinle aralarında sözleşme anlaşma bulunan bir kavim aleyhine olmaksızın o Müslümanlara yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yapacaklarınızı hakkıyla görmektedir buyurulur. Bu ayette de Allah yolunda cihad edenler ve onları barındırıp yardım edenlerin birbirlerinin dostu olduğu ama iman edip hicret etmeyenlerin ise iman ettiği halde hicret etmeyenlerin ise hicret edinceye kadar müminlerle dostluk ilişkisinin caiz olmadığı e, açık bir şekilde ifade edilir. Tabi buralardaki hicreti tekrar edeyim. <gülüyor> Müslümanca yaşayabileceği bir yer varken e, haramlarla ve mümkün ki şirken meyirle e, yaşamak zorunda bırakılan insanların Allah için bulunduğu yeri terk edememesi konusunu ele almak gerekir. Hicret, insanın günahlarını örter, cennet gibi ahirette en güzel mükafatlara, dünyada da Allah'ın açacağı güzel lütuflara insanları ulaştırır. Ali İmran Suresi 195. Ayet Rableri onların dualarını kabul etti. Dedi ki,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 Allah, mükafatın en güzeli kendi yanında olandır. Ali İmzan Suresi 195. Ayet. Evet. Demek ki bu ayette de müminlerin dualarının kabul edileceği, kimsenin yaptığının boşa çıkmayacağı, hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların Allah yolunda eziyete uğrayanların e, onun yolunda cihad edenlerin e, Allah günahlarını mağfiret edip e, altından ırmaklar akan cennetlere koyacağını vaat ediyor e, ve e, Allah tarafından bir ödül olarak bunlar bu gayretlerde bulunanlara e, Allah'ın söz verdiği e, güzel lütuflara sahip insanlar olarak zikrediliyor evet gerçek müminlerin e, imanlarını hicret ve cihatla ispat edenler olduğunu e, demin farklı bir ayetle ifade ettim e, Hucurat suresinde de bu ayet e, benzer şekilde beyan edilir İnnemel mu'minunellezine amenu billahi sem lam yertabu ve cahadu bi amvali ve anfusihim fi sabilillah ulaike denilir. gerçek müminler o kimselerdir ki iman ederler, imanlarında hiçbir şüpheye düşmezler. Sonra Allah yolunda hicret ve cihatlarını gerçekleştirirler. sadık olanlar işte bunlardır denilir. Hicretin aşamaları konusunda e, birkaç şey söylemek gerekirse e, Kur'an her şeyden önce e, şirkten tevhide doğru e, cahiliyeden İslam inancına doğru e, putlardan e, putperestlikten tevhide doğru bir e, hicreti bütün müminlere farz kılar. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmeleri için peygamberler gönderdik. Nakil suresi 36. İşte bu imani ve zihni hicret değişik bir ifadeyle Allah'a hicret olarak da Ankebut suresi 26. ayette değerlendirilir. Kişi devamlı Allah'a doğru hicretini gerçekleştirecektir. Bu Allah için yaşamak olduğu kadar sırat-ı müstakim yolcusu olmanın da gereğidir. Hicretin ikinci aşaması ameli hicrettir. Cahiliye amellerini terk ederek salih amellere doğru insanın devamlı bir hicreti gerekir. Üçüncü aşama yapısal bir hicrettir. Yani cahili yapıdan İslami bir yapıya doğru yapılan hicret. Yani küfürden, küfrün hakimiyetinden, cahiliyenin egemenliğinden İslami bir e, hakimiyete, İslami bir devlete yapıya doğru bir hicreti gerçekleştirmek için müminler güçleri oranında gayret sarf etmek zorundadırlar. Evet, e, bu, bu hicreti gerçekleştirmek için en azından şirk sisteminden beraat etmek, şirkle tüm ilişkilerini kesmek, onlara dostluk ve e, e, muhabbet beslememek, tüm e, TavuTLarı ve e, tuyan içinde olanları yönetici kabul etmemek gibi müminin görevleri vardır. Şirk ve tavuti kurallara e, gönülden itaat, e, hicretle bağdaşmayacak bir husustur. Onlarla uzlaşmamak, taviz vermemek, tavuti reddetmenin e, içinde sayılacak hususlardır. E, yani insanın fıtratının vahiyle buluşturulması. Ee, ve bunun e, uzantısı olarak vahiyle bağlantısı olmayan e, uygulamaları reddetmesi e, hicretle alakalı bir husustur. Ee, evet. cahiliye toplumundan İslam toplumuna hicret, bundan sonra gelen bir aşamadır. Büyük çoğunluğu, kalabalığı, sürüyü terk etmek ve marjinal sayılan belki e, küçük ve güçsüz İslami toplumu tercih etmek ve e, Müslümanların içerisinde e, bir ümmet olmaya, bir cemaat olmaya çalışmak gerekir. Evet. Kalabalıklar e, mümkün ki Allah'tan uzaklaşan, küfrü, haramı, şirki tercih eden insanlar olabilir. Bizimse e, o kalabalıklardan biri olmak yerine e, Müslüman e, azınlığı tercih etmemiz, eğer azınlıktaysa bile e, kendi aramızda Müslümanca bir cemaat ve yapı oluşturmaya gayret etmemiz, hicretin yapılması gereken esaslarından biridir. Sözümü noktalayacağım ezanı okunuyor. Hicretin sonucu nedir? Allah'ın rahmetine ulaştırır hicret. İman edenler ve hicret edip Allah yolunda cihad edenler varsa var ya, işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah gafur ve rahimdir. Bakara 218 Dolayısıyla Allah'ın rahmetini ümit etmek için adım atmamız bu adımın da hicret ve hicretin devamı olan cihatla bağlantısı olan faaliyetler olması gerekiyor. Evet Rabbim hepimizi hicreti gerçek anlamıyla değerlendiren hayatımızda hem manevi hem ameli hem itikadi hem gerekirse coğrafi anlamında hicreti öne çıkartan Allah için terk edemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığını ispat eden <gülüyor> e, muvahit muhacir mücahit e, müminlerden eylesin inşallah velhamdulillahi rabbil alamin.